bir kardeşimiz diyor ki mahkeme kararı ile boşandım. daha önceden boşanmak için mahkemeye başvurmuştuk ama mahkeme e, dava mahkeme boşanma davasını geri almıştık bu durumda e, hemen e, nikah e, şey yaptı mı e, düştü mü bir araya gelmemiz mümkün mü e, bunu bir detaylı şekilde öğrenmek istiyorum bana anlatabilir misiniz demiş bir kimse mahkemeye müracaat etmişse evet. E, mahkemesi e, daha görülmeden yani hakim boşamak kararı vermeden mahkemesini evet. geri almışsa davasını geri çekmişse bu kimse sadece e, orada e, beyanını ifade etmiş olur. Yani boşanacağım diye beyanını ifade etmiş sayılır. Hakim kendisini boşamadığı sürece boşama gerçekleşmez. Yani evet. süre ne kadar uzun olursa olsun ne kadar uzarsa uzasın mahkemesi ne kadar ertelenirse ertelensin hakim e, hükmetmediği sürece boşamaya hükmetmediği sürece mahkemesinin geri almasından dolayı bir talak boşanma meydana gelmiş olmaz